Rahim 3.373 talak balbuna başladık. Abdullah bin Ömer'den. İbn Ömer karısını hayız halindeyken boşadı. Babası Ömer bunu Resulullah'a sordu. Abdullah karısını hayız halindeyken boşadı dedi. Aleyhissalatü vesselam oğlunu Abdullah'a söyle karısına geri dönsün. Sonra kadın bu hayızdan temizlenip tekrar hayız oluncaya kadar beklesin. İkinci hayızdan temizlendikten sonra dilerse onunla cinsî münasebette bulunmadan boşasın. Dilerse aile hayatı devam etsin. İşte bu kadının iki defa adet görüp temizlenmesi zamanı erkeklerin kadınları boşamaları için Allah'ın emrettiği iddet müddetidir. 3374, 75 ve 76 aynı. 3377 İbn Abbas'tan Ey peygamber kadın boşamak zorunda kaldığında onların iddetlerini nazari itibar ararak boşayınız. Ayet hakkında onları iddetlerine doğru boşayınız demektir diyor. 3378 Abdullah'tan sünnete uygun talak kişinin karısını temiz haldeyken ve cinsi münasebette bulunmaksın bir talak boşamasıdır. Kadın tekrar hayız olup evlen temizlenince ikinci talakı verir. Tekrar hayız olup temizlenince üçüncü talakı verir. Sonra iddet müddeti bekler. 3.379 aynı. 3.380 Abdullah bin Ömer'den yine aynı. 3.381 yine aynı. 3.382 İbn Ömer'den o karısını aizliyken boşadı. Fakat Resulullah kadını temiz olduğunda boşaması için geri getirtti. 3.383 Yunus bin Cübeyr'den o da İbn Ömer'den yine aynı. 3.384 aynı. 3.385 Mahmud bin Lebit'ten bir adamın karısını bir seferde düş taraftan boşadığı haber verilince aleyhissalatü vesselam kızarak ayağa kalktı ve ben daha aranızdayken Allah'ın kitabıyla mi? oynanıyor buyurdu. Nihayet bir adam kalktı ve ya Resulullah onu öldüreyim mi dedi. 3386 Sehil bin Sa'd-i Said'den Uveymir el-Aclani Asım bin Adi'ye gelerek ya Asım ne dersin bir adam karısını Bir başkasıyla zina ederken yakalasa o adamı öldürüp Müslümanlar da onu kısas olarak öldürmeli mi dedi. Yoksa adam ne yapmalıdır diye sordu. Ya Asım ne olur bu meseleyi benim için Resulullah'a soruver dedi. Bunun üzerine Asım o meseleyi Resulullah'a sordu. Resulullah bu nevi soruları çirkin buldu ve ayıpladı. Öyle ki Resulullah'tan duydukları Asım'a çok ağır geldi. Asım evine dönünce Uğay İmir gelerek ya Asım Resulullah ne dedi dedi. Asım Uğay İmir'e ''Bana hayır getirmedin. Sorduğun meseleyi Resulullah'a hoş varsılamadı.'' dedi. Uve İmir, ''Resulullah'a gidip kendim sormadıkça bu işimi bırakmam.'' dedi. Akabinde Resulullah'a gitti. Resulullah halkın arasındayken vardı ve ''Ya Resulullah, bir kimse karısıyla beraber bir kimseyi zina ederken yakalasa o adamı öldürmeli. Siz de kısa sürekli onu öldürmeli misiniz yoksa o adam ne yapmalı?'' dedi. ''Seninle karın hakkında ayet nazıl oldu. Git karını getir.'' dedi. Ben diğer insanlarla beraber Resulullah'ın yanında bulunurken bu karı koca birbirleriyle mülane yaptılar. Mülahaneyi bitirdikten sonra Uveymir, Ya Resulullah! Eğer artık ben bu kadını nikahımda tutarsam ona karşı yalan söylemiş, iftira etmiş olurum dedi. Ve daha Resulullah ona emretmeden bir defada üç dalak ile karısını doşadı. 3387 Fatıma Binti Kayıs'tan Aleyhisselatü Vesselam'a geldim ve ben Halit oğullarının kızıyım, kocam falan bana talakı boş olduğum haberini gönderdi. Ben de bunun üzerine ailesinden nafaka ve kalacak yer talep ettim. Onlar kabul etmedilerdim. Kocamın akrabaları ya Resulallah, kocası ona üç talakı birden gönderdi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, kadın için nafaka ve kalacak yer ancak rici talaklı olur buyurdu. 3.388 ve 89 aynı. 3.390 Tavustan Ebu Sahba İbn Abbas'a gelerek Ya İbn Abbas, Peygamber zamanında, Ebu Bekir zamanında ve Ömer'in ilafetinin ilk yıllarında 3 talakın bir talak sayıldığını bilmiyor musun dedi. İbn Abbas evet biliyorum dedi. 3.391 Ayşe annemizden ve Vesselam'a karısını boşayan bir adamın durumu soruldu. boşadığı karısı bir başkasıyla nikahlanmış araya gelmişler. Fakat cima olmadan bu ikinci adam da boşanmış. Acaba bu kadın ilk kocasına helal olur mu? Aleyhissalatü vesselam, hayır. İkinci kocası o kadının kadını da onun barçağından tatmadıkça helal olmaz, dedi. 392 Ayşenemizden Rifa el el-Kuazi'nin karısı Resulullah'a gelerek, Ya Resulullah Rifa'yı beni üftelak ile boşadı. Ben de Abdurrahman bin Ezzübeyr ile evlendim. Fakat Abdurrahman'ın erkekliği şu elbise saçağı gibi gevcek, kocalık vazifesini yapamıyor dedi. Aleyhissalatü Vesselam, Sanırım ki senin eski kocan rifaya varmak istiyorsun fakat ikinci kocan Abdurrahman, senin balcağızından, sen de onun balcağızından tatmadıkça bu olmaz, diyordu. 3393 aynı, 3394, Hammad bin Zeyd Ebe Eyyub'e, karısına serbestsin diyen kimsenin bu ifadesi Hasan Abbas'ın dışında üç talak sayılır diyeni biliyor musun dedim hayır dedi 3395 Ayşe'den yine rifa hadisi 3396 Ayşe annemizden bir adam karısını üç talakla boşadı kadın başkasıyla nikahlandı fakat bu ikinci adam karısına dokunmadan onu boşadı bu eser aleyhissalatü vesselam anlatılınca bu kadın ilk kocasına helal mı dendi İkinci kocası ilk kocasının yaptığı gibi o kadının balcağızından tatmadıkça olmaz, dedi. 3397 Abdullah bin Abbas'tan Cümeysa ve Omaysa Nebi'ye gelerek kocasının kendisine iltifat etmediğini şikayet etti. Çok geçmeden kocası geldi ve yarısıyla o yalan söylüyor. Kocası ona yakınlık gösterir fakat o ilk kocasına gitmek istiyor, dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, ikinci kocanın balcağızından tatmadıkça bu imkansız, buyurdu. 3.398 İbni Ömer'den yine aynı. 3.399 yine aynı. 3.400 Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam dövme yapana da, yaptırana da vasiliye de, mersulüye de, faiz yeğene de, yedirene de, talak-ı selası ile boşanan kadının tekrar ilk kocasına helal olması için sunu bir nikah yapana da, yaptırana da lanet etti. Vansile Saçı az ve kısa olduğu için başkasının saçını takan, perik kullanana, mevsule de saçını veren, buna rıza gösteren insana denir. Vasile, gençliğinde fahişelik yapıp da yaşlığında bu işlerle uğraşanlara denir. 3401 Evza eden Zuhriye ve vesselamla izdivaçtan Allah'a sığınan kadının kim olduğunu sordum. Şöyle dedi, Urve Ayşe'den rivayet ederek, Hılabiye dedi. Nebinin yanına girdiğinde senden Allah'a sığınırım dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam. Sen çok büyük olan Allah'a sığındırın. Haydi ailenin yanına dön. Döyordu. 3402 Fatıma binti Kays hadisi 3403 İbni Abbas'tan bir adam geldi ve ben zevcemi kendime haram kıldım dedi İbn Abbas yalan söylüyorsun zevcen sana haram olmaz dedi sonra şu ayeti okudu ey peygamber sen zevcelerinin hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyin için haram ediyorsun dedi sana en büyük kefaret olan köfe, köle azat etmek gerekir buyurdu 3404 Ayşe annemizden ve vesselam Zeynep'in yanında kalır ve bal şerbeti içerdi Hafsa ile ben Resulullah hangimizin yanına girerse megafir kokusu duyuyorum diyelim diye anlaştık. Nihayet Aleyhisselatü Vesselam bizlerden birinin yanına girdi. O anlaştığımız şekilde söyledi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam hayır megafir falan değil sadece Zeynep'in yanında bal şerbeti içtim dedi. Daha sonra da bir daha bal şerbeti içmeyeceğim dedi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Ey Peygamber Sen zevcelerin hoşnutluğu için Allah'ın sana helal kıldığı şeyin için mi haram kılıyorsun? Eğer her ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz ayeti Ayşe ile Hafsa hakkında nazil oldu. Hani peygamber zevcelenden birine gizli bir söz söylemişti ayetinde. Resulullah'ın bal şerbeti içmiştim sözünü izah ediyor. 3405 Abdullah K. bin Malik'ten. Kab bin Malik Tebuk gazvesinde Resulullah ile beraber gitmeyip geri kalmasını hikayesini anlatırken Resulullah gönderdiği adam gelince Resulullah ailenden ayrı kalmana emrediyor dedi. Ben onu boşayayım mı yoksa ne yapayım dedim. Hayır boşama sadece yalnız bırak ve ona yaklaşma dedi. Ben de zevcime ailenin yanına dön. Vallahi bastı Sto hükümdür indirinceye kadar onunla beraber kal. Buyurdu. 3, 1406 7 8 9 aynı. 3.410 Ömer Muadrib'den, ben neredeyse azatlı küresi olan Ebu Hasan şöyle anlattı, ben ve karım her ikimizde küreydik, ben karımı iki talaktan başladım, daha sonra her ikimizde azat edildik, ben gidip durumu İbn Abbas'a sordum, eğer beraber yaşamak isteyip de tekrar karına müracaat edersen, bu tek bir talak saydı Resulullah, bu şekilde hükmetti. 3411 aynı 3412 kesir bin sahipten Kureyze kabilesi çocukları bana şöyle anlattılar Beni Kureyze seferinin akabinde Beni Kureyzalı çocuklar Resulullah'a arz edildiler onlardan ihtilam olan bu uçağına eren veya tüyleri bitenler öldürüldü ihtilam olmayan veya tüyleri bitmeyenler ise dokunulmadı 3413 aynı 3414 i̇bn Ömerden Amer'den savaşında İbn Amer 14 yaşındaydı ve savaşa katılmak için Resulullah ha müracaat etti. Resulullah müsaade etmedi. Hendek savaşında ise 15 yaşındaydı. Yine müracaat etti Aleyhisselatü Vesselam. Müsaade etti. 3415 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam 3 kişinin işlediği günahlar yazılmaz. Uykusundan uyanıncaya kadar uyuyanın, büyüyünceye kadar küçük çocuktan, akıllanıncaya veya ayılıncaya kadar mecnun kişiden 3416 Ebû Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve Allahu Teala ümmetimin kalbinden geçen fakat dile getirmedikleri ve yapmadıkları şeylerden mesul tutmaz. 3417 ve 18 Ebû Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ümmetimin gönlüne gelen nefsane temayyürleri işlemedikçe ve söylemedikçe Allah affedecektir. Bir selamünaleyküm. 3419 Enes'ten Ali sallallahu ve sellem'in güzel çorba pişiren farslı bir komşusu vardı. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Resulullah'ın yanında Ayşe de vardı. O adam Resulullah'a işaret ederek gelip girdiği çorbadan yemesini istedi. Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'ye işaret ederek bu da gelirse olur dedi. O adam elini şöyle yaparak iki veya üç defa olmaz manasında işaret etti. 3420 Ömer bin Hattab'dan Aleyhisselatü Vesselam Ameller ancak niyetlere göredir. Bir kimse neye niyet ettiyse eline geçecek ancak odur. Her kimin hicreti Allah'a ve Resulna ise onun hicreti ancak Allah'a ve Resulna'dır. Kimin hicreti dünya malına veya bir kadına ise onun hicreti de hicret ettiği şeyedir.